Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ve salat ve selamüalayhi ve sallamüalayhi ve sallamüalayhi ve sallamüalayhi ve sallamüalayhi ve sallamüalayhi ve Değerli kardeşlerim Bugün de İslam'da ticaret Ticaret hukuku Ticaret ahlakı ile ilgili bir kaç Kelime konuşmaya çalışacağız Elbette Toplum içerisinde Yaşayan her insan Toplumla Çeşitli şekillerde ilişki içerisinde bulunmak Almak vermek Satın almak satmak zorundadır Tabi İslam'da ticaret konusu dendiği zaman ne hikmetse pek çoğunun gözünde sadece esnaf, sadece ticarette uğraşan insanlar akla geliyor. Halbuki bilmeliyiz ki İslam'da ticaret dediğimiz zaman tüm yetişkin bireylerin hepsi bu başlık altında bir şekilde sorumludur. Çünkü her birimiz ya satıcı ya alıcıyız. Müşteri olarak bakkaldan ekmek alan bir insan, manavdan domates alan bir insan tüketicidir. Yani alıcıdır. Ticaretin bir şekilde içerisindedir. Onun için de ticaretle ilgili kuralları bilmek gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, tabi İslam her şeyden önce merhamet üzerine kurulu bir din olarak her şeyde merhameti esas alır. İşte bunun içinde ticarette temel kural merhametli olmaktır. Bunun içinde bazılarını söylemeye çalıştığı gibi şu kadar kar marjı konulursa filan gibi ifadeler doğru değildir. Çünkü İslam kapitalist ekonomiyi benimsemediği gibi sosyalist ekonomiyi de benimsemez. Ticaret hürdür, özgürdür, alışveriş de özgürdür. Peygamberimize bu konuda gelen bir talebe peygamberimiz e, fiyatlandırmayı piyasa yapar diyerek reddetmiştir. Ama bununla beraber ticarette bazı kurallar da koymuştur ki Müslümanlar onlara göre hareket etsinler. Ne gibi? Kara borsacılık yapmak gibi, stokçuluk yapmak gibi. Sonra piyasayı bozacak, bozguna uğraşacak. Bugün çokça sıkça şahit olduğumuz şekliyle değişik oyunların yapılmasına müsaade etmemiştir. Belli kurallar koymuştur. Ama bir yandan da insanların ticarette özgür olmasını, rahat şekilde alışveriş yapmasını sağlamıştır. İslam'ın temeli merhamettir dedik. Alışverişte de merhamet esastır. Bir insan Malını satarken müşteriye yumuşak davranırsa, alırken yumuşak davranırsa işte bu İslam'ın benimsediği, teşvik ettiği bir yaşam biçimidir. Müslümana alışta da satışta da yumuşak davranana Allah merhamet etsin diye Peygamberimiz hadis-i şerifinde de dua ediyor. Bazı satıcılar adamın canını söker. Alırken de böyledir, satarken de böyledir. Dişini söker gibi yaparlar. Bu doğru değil. Önemli olan merhameti hiçbir zaman için elden bırakmamak. Tabi bugün toplumumuzda toplumumuzda kapitalist ekonomi sayesinde moda adında bir takım çılgınlıklar yapılıyor. Bir şekilde tüketim hırsı insanların zihinlerine yerleştiriliyor. Yine bunun sonucunda da İslam'ın benimsemediği israf hastalığı ortaya çıkıyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. İnsanın kazanırken de harcarken de İslami ölçüler içerisinde olması temel görevidir. Yani bir insan hani hadis-i şerifte, meşhur hadis-i şerifte peygamberimiz bize kıyamet gününü anlatırken bize aslında ipucu veriyor. Diyor ki insanlar dünyada resmi geçit törenleri olduğunda nasıl hazır ol vaziyette, içtimada bekler ise işte kıyamet günü insanlar da böyle toplanıp bekleyecekler. Ayakları sabitlenmiş bir nevi çiviyle çakılı şekilde kıpırdamadan bekleyecekler. Ta ki, ta ki beş sorudan Sorguya çekilip bunlara doğru cevap verene kadar. Nedir bu beş soru? Bunlar bizim için önemli soru. Bunlar imtihan sorusu. Hani bir öğretmen sınav yapacağı zaman sene sonunda öğrencilere dese ki ben sadece şuralardan soracağım. Öğrenci hepsini bırakır yalnızca oraya çalışır. Çünkü sorular öğrenmiş. İşte peygamberimiz de bize böyle ipucu veriyor 5 sorudan soruya, sorguya çekileceksiniz bunların cevabını doğru verirseniz kurutuldunuz ne bunlar? bunlardan bir tanesi nereden kazandığı, bir diğeri de nereye harcadı bu mal benim ben kazandım kime ne diyemez bir insan harcarken de israf ölçülerine dikkat etmek israftan kaçınmak zorundadır kazanırken de kuruşuna kadar kazancının helal olduğuna dikkat etmek zorundadır değerli kardeşlerim. İşte kıyamet günü sorucu, cevap vereceği önemli sorular bunlardır. Peki ticaretin şartları yok mudur? Elbette vardır. Ki Hazreti Ömer zamanında piyasadan insanlar gidip çarşı pazarda zabıtalar dolaşır. İnsanların Ticareti bilip bilmediği sorgulanırmış. Sen ticari hükümleri biliyorsan, tamam alışverişe, satıcılık yapmaya, esnaf olmaya devam edebilirsin. Bilmiyorsan git, öğren de gel. İlim birinci şarttır. Nasıl ki bir insan temel sorumlu olduğu konuları bilmekle yükümlüdür, ilim farzdır. İşte ticaret hususunda da insanın kendini idare edecek kadar aldığı ve sattığı işlerde helal ve haramı bilecek kadar bilgi sahibi olması zorunludur. Helali haramı nasıl namaz kılmasını zorunlu bir insanın namazı öğrenmesi farz ise ticarette de ticari kurallardan bazısını bilmek zorundadır. Başka ne vardır zorunlu olarak? Yapması gereken şey takva olması. Allah'tan korkması. Her şeyin hesabını vereceğini bilerek hareket etmesi. Zaten temel düstur da budur. Bir insan takva olmadığı zaman dürüst davranmaz. Dürüst davranmadığı zaman da hakka, hukuka riayet eder. Kul hakkını gasp eder. Ne yapması lazım? Helale harama dikkat etmesi lazım. Tartarken dikkatli tartması. Aynı şekilde alırken de, satarken de hiçbir şekilde aldatmaması hani meşhur hadis-i şerifte buyurulduğu üzere aldatan bizden değildir bunu kime söylemiş peygamberimiz mal satarken bozuk malı saklayarak müşterisine veren insana dolayısıyla da aldatmak aynı şekilde bunların dışında başka şartlar ne vardır mesela bir insanın farz ibadetini terk etmesi alışveriş çalışmak da ibadettir e öylese namaz kılma bu bir şeytan oyunudur. Bir insan evet helal rızık kazanmak güzeldir, doğrudur, gereklidir ama cuma namazını terk ediyor ise cuma vakti alışveriş yapıyor ise ya da normal namazını kazaya bırakarak iş yapıyorsa bu adamın yaptığı iş helal olmaz. Aynı şekilde ticarette dikkat edeceği bir başka husus yemin meselesidir. Ki maalesef toplumumuzda da sıkça karşılaştığımız üzere Adam ne diyor? Yemin ederek şunu verdiler diyor. Kim verdi? Kaldı ki peygamberimiz buyuruyor ki yemin malı sattırır ama bereketini giderir. Bir insan, doğru bir insan normal hayatında hiç yemin etmez. Yemini ancak yalancılar yapar. Niye? Çünkü doğru, söyledi söz doğru değildir. Karşısı inansın diye vallahi böyle diye yemin eder. Bu ticaretin dışında genel hayatta da böyledir. Doğru insan sözüne tehdit, sözüne destekleyici ihtiyacı hissetmez. Çünkü onun ağzından çıkan söz doğrudur. Doğruysa da bunu başka bir sözle teyit etmesi gerekmez. Ama yalan yemin, e eğer yalan söylemeye alışkın ise, her sözü doğru değilse yemin eder. Niye? Çünkü bu defa doğru söylüyor diye. Ama bilmeli ki yemin etmek Allah'ı şahit tutmaktır. Normal bir yalan söylediğinde uğrayacağı azaptan çok daha fazlasını yalan yere yemin ettiği zaman maruz kalır. Daha büyük vebare günaha girmiş olur. Çünkü Allah'ı da şahit tutuyor. Kendi yalanla Allah'ı ortak ediyor diye. Peki değerli kardeşlerim. Doğru olduğu zaman yemin edil midir? Elbette bir insan doğru söylediği zaman bile yemin etmemelidir. Çünkü Peygamberimizin buyurduğu gibi yemin malı sattırır ama bereketini giderir. Peki ya yalan yere yapılan yemin nedir? Yalan yere yapılan yemin içinde Peygamberimiz diyor ki bir insan yalan yere yemin ederek bir malı satarsa... Kıyamet günü Allah'ın huzuruna Gaspçı bir insan olarak gelir Çünkü yalan yemin etti Karşıdaki insan aldandı Sattığı malı satın aldı O maldan elde ettiği kar Gasp ettiği hırsızlıkla aldığı mal gibi bir mal olacağı için Gaspçı bir insan olarak Allah'ın huzuruna çıkar Onun için de ne malıdır? hiçbir zaman ne doğru ne de yalan yere mal satarken yemin etmemelidir. Başka ne yapmalıdır? Genel olarak alışverişte şartlara uymalıdır. Ne anlaşıldıysa onlar yerine getirilmelidir. Boşlukta kalan malları da Müslüman ahlakı çerçevesinde anlaşmada bir boşluk tarafı söz konusuysa onu da karşıyı mağdur etmeyecek şekilde çözüm bularak çözmelidir. Bazen konuşulmamış, konuşulmayan bir tarafı hemen üzerine yatıp karşıyı mağdur ederse bir insan doğru bir iş yapmamış olur. Değerli kardeşlerim, bugün piyasada karşılaştığımız bir başka önemli husus da çalıntı mallarla ilgilidir. Peygamberimiz buyuruyor ki bir insan hani şu bit pazarı var ya, bit pazarlarında satılan mallar ucuz diye alıyorsun tamam güzel ucuz ama çalıntı olduğunu bilerek alıyor isen vay o kimsenin haline bir insan diyor peygamberimiz çalıntı olduğunu bildiği mala bile bile alırsa satın alırsa o da o suçu işleyen kimse gibi suça ortaktır çalıntı malı bilerek satın alıyorsan sen de çalmış gibi Günaha ortak oluyorsun değerli kardeşim. Onun içinde bir insan çalıntı mallardan uzak durmalıdır. Kesinlikle almamalıdır. Tabi bütün bunları toparlayacak olursak en önemlisi bir insanın şüpheli şeylerden de uzak durmasıdır. Hani Peygamberimiz buyuruyor ki kalbine danış. Sana müftüler fetva verse bile... Kalbin bir şeyin eğer yanlış olduğunu söylüyorsa piyasadan seni kurtaracak fetva aldıysan bile onunla kendini kandırma. Gerçek fetvayı kalbin sana söyler zaten. Yine buyuruyor ki Peygamberimiz şüpheli olan şeyi şüpheli olmayana terk et. Varsa bir şeyde şüphe oradan uzak bırak. Da'ma yuribuke ila ma la yuribuk Şüphe vereni şüphe vermeyene bırak Şüphesiz işlerden yürü Yani düzgün yol varken gidip de dikenlerin, çalıların arasından bataklıkta mı yürür bir insan? Düzgün yol varken düzgün yollardan gider Onun içinde bir insan bu tür haram olan işlerden ve haramla meyilli işlerden uzak durmalıdır Tabi bunların dışında Bugün maalesef Müslümanlar olarak maruz kaldığımız pek çok yön vardır. Ki şüpheli şeyler mesela reklamlarla ilgili yani içerisinde helal ve haramın karıştırdığı reklamlar, yine e, İslami tesettür kurallarına uymadan çalışan hanımlarla, çalıştırılan hanımlarla ilgili aynı şekilde sigorta, kasko meseleleri, ve buna benzer kredi ile ilgili konuların hepsi de maalesef bugün birer problem olarak Müslüman tüccarların önünde bulunmaktadır. Önemli olan arz etmeye çalıştığımız gibi haram olan ve şüpheli işlerden uzak durmaktır. Müslümanın temeli dürüstlüktür. Onun için Peygamberimiz buyurmuştur ki dürüst tüccar peygamberler şehitler ve salihlerle beraberdir. Onların derecesindedir. Kur'an-ı Kerim'de de bunların cennette arkadaş olduklarını ifade buyurur. Kim dürüst tüccar? Dürüst tüccar dürüst ticarette uğraşan insan Allah yolunda savaşan gibidir. Öyle buyuruyor peygamberimiz. Pazarımıza mal getiren Allah yolunda savaşan gibidir. Buradan da peygamberimizin dağıtım ve pazarlama ile ilgili teşvikine görmüş oluyoruz ve tabii ki ticari kurallar, fıkıh kitaplarımızda <gülüyor> detaylarıyla anlatılmakta. Bize düşen görev imkanımız ölçüsünde helal ve haramları bilerek buna göre hareket etmektir. Yine biliyoruz ki peygamberimizin aile saadetinin temeli ticaret üzerine kuruludur. Hazreti Hatice validemiz nasıl tanışmıştı? Dürüst tüccar olduğu zaman Kendisi kervanlarla Şam'a ticarete giderken dürüst olduğunu gördü. Hazreti Hatice Valideemiz bereketlerle döndüğünü gördü. Bunun üzerine kendisi peygamberimizi evlilik teklif ederek o haneyi saadet tesis edildi. Dolayısıyla peygamberimizin evliliği de bunun üzerine kuruldu değerli kardeşlerim. Onun için biz Müslümanların Tabii ki her türlü haramdan, günahtan ve kötülükten uzak durması gerekir. Burada rüşvet yoluyla, gasp ederek, hırsızlıkla, piyangoyla, içkiyle, faizle, kumarla ve bilumum haramlarla elde edilen gelirleri herhalde zikretmemize gerek yok. Bunların haram olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların dışında bir de ticarete konu olmayan mallar vardır ki mesela insan uzuvları gibi insanın uzuvunun bir parçasının parayla satılması doğru değildir. Bu tür ticaretler de doğru değildir değerli kardeşlerim. Onun için önemli olan hayatımızın her aşamasında olduğu gibi ticari ahlakımızda da helal ve haramları bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve buna uygun olarak da yaşamımızı sürdürmek hepimizin temel görevidir. Aksi takdirde insanın, Peygamberimizin ifadesiyle haram kazançtan elde ettiği bir lokma boğazına geçerse, 40 gün süreyle namazları ve duaları kabul edilmez. Bir damla haram öyle bir virüs, mikroptur ki vücudunu bozar, her tarafına tesir eder. Onun içinde haramlardan ve şüpheli şeylerden uzak durmak durumundayız.